Bordo eve selam verip oturdu. Sana anlatacak sözlerim var kardeşim dedi ve başladı anlatmaya. O anlattıkça Said ibn Zeyd ağlamaya başladı. O anlattıkça Said ibn Zeyd ağladı. En son dedi ki: "Sus ya Ebu Bekir. Konuşan sen değilsin. Sanki konuşan babam Zeyd ibn Amr'dır."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 ve efendimizin annesi olan Amine validemizin kabilesini söylüyor. Zühre oğullarını karşına alacaksın. Bu kadar karşı çıkışa sen nasıl dayanabilirsin? Nuaym diyor. Yoksa sen de mi Müslüman oldun? Hayır diyor. Korkusundan Müslümanlığını gizliyor. Bakıyor ki eğer gitse Darul Erkam'da efendimizi vursa o anda bir sıkıntı olacak. Ben hedefi saptırayım. En azından Darul Erkam'a haberi uçurayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam tedbir alsın diye aklına şu geliyor. Ömer diyor sen Muhammed ile uğraşacağına önce var git kız kardeşinin yanına. Kendi aileden iman edenler var. Said ile Fatıma iman etmiş. Onlar iman, et, iman mı etmiş diyorlar diyor.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 Uhuttan sonraki hayatını da saatler lazım. Aynı hal Hendek'tedir. Aynı hal Hudeybiye'dedir. Aynı hal Hayber'dedir. Aynı hal diğer gazvelerde de zaturrikadadır Seriyelerde Mut'e'de ve diğerlerindedir. Veda haccındadır ve daha başka nerelerdedir. Buraya bir virgül koyalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin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 Abdurrahman İbni Af cennettedir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah cennettedir. İnsanlar bakıyor ki on kişi cennettedir dedi. Dokuz isim saydı. Dikkatli olanlar Said İbni Zeyd'in yakasını bırakmıyorlar. Ey Said diyorlar. On kişi cennettedir dedin ama dokuz ismi saydın birini söylemedin. Zorluyorlar, son cümlede geliyor. Ebu'l-Aver cennettedir. Ebu'l-Aver kim? Said İbni Zeyd. Hakimin müstedrekine bakın, Tirmizinin sünenine bakın, bu hadisi orada göreceksiniz. Resulullah'ın diliyle, cennetle müjdelenmiş bir insan, Said İbni Zeyd. Yani aşere-i mübeşşere dediğimiz,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 İslam orduları 40 bin kişilik büyük bir orduyla Bizans'ın karşısına çıkacak Yermok Meydanı'nda. İslam ordusu 40 bin, Heraklius'un komutasında Bizans ordusu 240 bin. İslam ordularının içerisinde birkaç isim konuşma yapıyor. Sıra Said İbn-i Zeyd'e geliyor. Söylediği tek bir cümledir. Ey Müslümanlar!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 Said İbni Zeyd'di ki Onun üzerinden de teslimiyeti Duyduk Şimdi ben bu 5 isim üzerinden Ve onların bize Duyurduğu o 5 kavram Üzerinden Size 5 tane cümle emanet edeceğim O cümleler Aslında Said İbni Zeyd'in hayatını Neden öğrenmek Durumundayız bu manada Bize mesaj verir Bakın dostlar